Nasrettin Hoca Konuşan Eşek Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın Eşeği Ersin Samver Salih Tuncay Halıcıoğlu Ahmet Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat Bugün hava sıcak değil bir sevgili eşeğin bozu olan? Tarla yollarında yine yorulacaksın. Böyle havalarda kuyruğunu üşer bedel salla. Çünkü sinek bol olur. Bizim hanıma söyleyin de sana bir elbise diksin bari sinekten kurtulursun. Yıllardan beri bizimle yaşıyorsun. Aileden biri oldun artık. Elbise sana yakışır. Aslına bakarsan bu eşek Halil'le bile çoğu kişinin evladından daha iyisin. <gülüyor> Şşşşt, dur bakalım. Öyle dedikse de hemen gururlanma. Eşeklik yaptığın da az değil. Hadi şimdi yürü bakalım. Sırtıra binmeyeyim de fazla yorulma bari. Dönüşte epey yükümüz olacak. Zahmeti o zaman çekersin. De eh bozu olan de. Eh. <gülüyor> Bu tarlanın yolu da bugün bir türlü bitmiyor bozoğlar. E sen de iki laf etmiyorsun ki zamanı nasıl geçtiğini Allah basak. E sadece benim konuşmamla bu yol biter mi? Fakat konuş dediysek sakın anırma ha. Bunca yıl beraberiz. Senin şu anırmanın dilinden doğru dürüst bir şey anlamıyorum. Fakat sen benim dilimden bir şey anlıyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> sırt, sırt. Anırma dedik bozu olan. Benim sözlerime böyle anırarak karşılık verirsen görenler de hoca eşekle konuşuyorlar ne diyecek. Selamın aleyküm Nasrettin Hoca. Aa, ay aleyküm selam Salih Efendi. Benden bile korktum ya, o seni fark edemedim. Şöyle gölgede oturmuş dinleniyordum. Buyur gel sen de otur. İyi ay iyice yorulmuştum zaten. Bozu olan sen de şöyle biraz otlar. Hocam maşallah eşekle iyi konuşuyorsun. Nasıl öğrendin sen bu eşeğin dilini? Hiç işte canım. Senle, olla, bulla konuşa konuşa öğrendim. Aman hoca. Biz eşek miyiz ki biz de konuşa konuşa eşek dilini öğrendin? <gülüyor> Şaka söyledim Mesali Efendi. Keşke eşeğin dilini öğrenebilsem. Ejdebiyeni dilini öğrenmekten daha çok işime yarardı. Doğru hocam. Ama sen yarı yarıya öğrenmişsin. Yok canım. Benim öğrendiğim birkaç tane a i. Horoz da çoğu zaman keyifli zamanlarında söyler. Öyle hocam. Eşekler çoğu zaman keyifli zamanlarında anarırlar. Daya yedikleri zaman da alırlar Salih efendi. Geçen gün benim tarlaya bir komşunun eşeği girmiş, bağ bahçeye zarar vermiş. Benim bozoğla da oradaydı. O kadar dövdüm ama kimi ne şey olduğunu bir türlü söylemedi. Daya de dağılmaya başladı. Aman hocam, dayakla konuşur mu? ...hem kendi diliyle bazı şeyler söylese bile... ...ne dediğini nasıl anlayacaksın? Canım efendim Allah da bir şeyler uydururuz... ...yeter ki o konuşsun. Belki konuşuyor da biz anlamıyoruz. Bu anırmaların bir anlamı vardır muhakkak. Elbette muhakkak vardır. Recep Efendi'nin eşeği alırdı bu ...benim bozoğlan da mutlaka karşılık verir. Benimki de aynı yahu. Yoksa hakkımıza bir şeyler söyleyip... bizimi mi çekiştiriyorlar? Öyledir dahil, öyledir. Sakın sırlarını eşeklere açıklama. Yoksa eşeğin dostu var da... O da söyler dostuna. Aman hocam boş ver. Bir de ona mı dikkat edeceğiz? Nasıl olsa insanlar bir şey anlamaz. Öyle deme Salih Efendi. Bir gün eşeklerin dili anlaşılırsa bütün sırlar ortaya çıkar. Öyle hocam. Onu hiç düşünmemiştim. Geçen gün Ahmet Efendi'nin şeyi benim bostana girmişti. Ahmet Efendi'ye demediğim laf kalmadı. Ya bak hiç iyi etmemişsin. Ahmet efendi duyarsa gücenir. Bu eşeklerin kulaklarına pamuk tıkamak lazım aslında biliyor musun? Zaten kulakları da fazla büyük. Kim bilir uzaktan konuştuklarımızı da duyarlar. Sağ ya. Baksana senin eşek kulaklarını nasıl oynatıyor. Hiçbir şey anlamıyormuş gibi de otlamaya devam ediyor. Hocam şuna dehte de biraz öteye gitsin. Yahu ben eşeğe dehteyeceğim ve kimsenin aleyhinde konuşma olsun bitsin. En iyisi ben alçak sesle konuşayım. Yukarıdaki dalda bir kuş var. mı? Mutlaka bizi diliyor. Deme, deme yahu. Bu hayvanlardan kurtuluş yok desene. Selamun aleyküm. Bu da kim? Aleyküm selam Ahmet Efendi. Buyur otur. Aa, Ahmet Efendi sen miydin? Korkuttun beni. Niye fısıltıyla konuşuyorsunuz ya? Bir şey mi var? Yok canım. Ne olsun ki? Konuşa konuşa yorulduk da sesimizi harcamayalım dedik. Hadi hadi saklama. Eşek duymasın diye değil mi ha? Eşek mi? Ne şey canım? Eşek laftan ne anlar? Anlar anlar. Hele benim eşek bir duyduğunu bir daha unutmasın. <gülüyor> ya olur mu canım? Adı üstünde eşek bu. Aha, sen öyle zannet. Neyse. Zararı neyse öderiz canım. Zarar mı? Ne zararı? Bilmemezlikten gelme. Benim eşek her şeyi anlattı. Senin bostana girmiş. Sen eşek mi? Ha, sen neşek, girsin canım. Sen neşek yabancı mı? Ben zaten gir ye dedim. Ya, demek gir ye dedin. Öyleyse beni meşek bir şeyler anlıyordur. Şey, ya tabii, tabii canım. Çok sevimli maşallah senin neşek. Bostana ondan iyisi mi girecekti canım? Afiyet olsun. Söyle senin neşe canı istediği zaman gelsin. Ne kadar iyisin Salih Efendi. Ben eve gidince o eşeğe haddini bildiririm. Demek ki bana yalan yanlış şeyler söylüyor. Yalan yanlış mı? Vay eşek vay. Yani şey demek istedim. Zararı yok canım. Yapmış be eşeklik. Ben onu azarlarım hiç merak etme. Ya sen benim hakkımda bir sürü kötü şey söylemişsin. Söylemiş miyim? Ben mi? Ne söylemiş mi? Yani ben yani yok Söylemediğini canım. ben de biliyorum Salih Efendi. Bizim eşek böyle fitnecidir. Maksadı... ...komşuların arasını açmak. Eşek değilim, insanları İnsanları çekemiyor işte. Doğru yahu. Ben o kadarını ummazdım. Bak hocanın eşeği ne kadar uslu duruyor. Onun öyle huyları yoktur. Olmaz olur mu canım? Hele çağırıp soralım. Bakalım neler söyleyecek. Aman Ahmet Efendi. Öyle orta yerde eşeği söyletme. Kim bilir ne eşekçi şeyler söyler. Söylesin canım. Belki bu arada benim tarlaya giren eşeğin... ...sahibini de söyler. falan mı? Aa! Duymadın mı? Senin bostana benim eşek girmişti. Sana haber gönderdim. Zararını ödeyeceğim. Sahibi duymamıştı yahu demek haber gönderdi. Tabii gönderdim hem de o gün. Ya bana söylemediler. Mutlaka bir eşekle haber göndermişlerdir. Aa! Vakit ilerlemiş. Ben gideyim geç kaldım. İyi, iyi. zaten ben de kalkacaktım. Bozoğlar da ordan ...bana gidelim diye işaret ediyor. E, ben hemen eve gidince eşeğin kulağına pamuk takacağım. Pamuk az gelir bu eşeklerin kulağına. Kurşun dökmek lazım. Hadi bana eyvallah. Güle güle güle güle. Aferin Ahmet efendi adama iyi bir ders verdin. Ama eşeğe söylediği lafları nasıl öğrendin? <gülüyor> Biraz önce sizi dinledim de ondan sonra yanınıza geldim Doğrusu iyi muhabbet ediyordunuz Demek gizli gizli bizi dinledin ha? Can, Eşek meselesinin ne gizliliği olur ki Salih efendi benim eşekken söz edince Ona bir numara yapayım dedim Numaram da iyi oldu hani Bundan sonra eşeklerin yanında olur olmaz laf etmez Gözü de eşeklerin kulağında olur <gülüyor> Doğru hocam Hadi biz de gidelim Gidelim gidelim ah Benim eşekler gitti yahu <gülüyor> Nereye gidecek hocam Elbette ki duyduklarını anlatmaya. <gülüyor> Ama Rahmet Efendi, duyduklarını anlatmadan şu e şey bulalım. Eğer olanları bir anlatırsa köylü deli diye peşimize düşer vallahi. <gülüyor> <gülüyor>